Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âli ve sahbi ecmaîn. Mübarek Ramazan-ı Şerif. Fezlerle bereketlerle, rahmetlerle, ibadetlerle, zikirlerle, istiğfarlarla dolmuş. Hiçbir ayda bu kadar ibadet nasip olmaz. Bir de insana kolay gelmez. Başka aylarda zor gelir. Bu kolay geliyor elhamdülillah. Sohbet bitiyor, namaz başlıyor, namaz ter teravih, başlıyor, teravih bitiyor, yeniden sohbete başlıyoruz. Ama yorulmuyoruz yani. Çünkü neden? Ramazan-ı Şerif'te kolaylık var. Şeytanlar da zincire vurulduğu için. Mevla lütfediyor, kerem ediyor. Mevlamızın tilavetiyle, kitabının tilavetiyle, zikirleriyle meşgul olmak. Yani vakit kalmıyor günah işleme. Bu çok iyi bir şey. İnsan kendini meşgul edecek yani. Devamlı meşgul edecek. Namaz, abdest, ibadet, kitap okumak, ilim, zikir, dua. Böylece ne kalmayacak? Haram işleme, günah işleme vakit kalmayacak. Çünkü adam boş durursa, nefsi onu her türlü fenalığa çeker. Musibetlerin en büyüğü, belaların en büyüğü, malaya yani. Yani fuzuli işler yapmak. Bir adam boş kalmasından, daha büyük belası olamaz. Ya din işinde olacaksın, ya dünya işinde, ya ahiret işinde. Meşru surette. Çünkü bunların birinden boş kaldığın zaman başına ne gelir belli değil. Onun için biz elhamdülillah hayırlı Allah'a meşgul oluyoruz. Allah hayırlı meşguliyetlerimizi ziyade eylesin. Amin. Amin. Şimdi de sohbete başladık. İnsanlara mesaj çekin, telefon açın, haberdar edin. Ne büyük hayır işliyorsunuz. Bir kişi namaza başlasa, bir kişi oruca başlasa, bir kişi zinayı bıraksa, içkiyi bıraksa, uyuşturucudan kurtulsa, iflah olursunuz. Bütün dünyayı bu gece size tapulazmaktan daha hayırlıdır bir kişinin hidayetine vesile olmak. Şimdi iki merhalede arada bir e, mola veriyoruz. Sizin de arada işleriniz olabilir diye. İki e, efendim... Bölümde diyelim. Dersimizi takip edelim. Burada Meryem suresinin 85 ve 86. Ayet-i Kerimelerin tefsirinde Mukatil bin Süleyman radıyallahu anh'dan nakledilen e, cennet ve cehennem. Cennet ve cehennemle alakalı uzunca bir rivayet. İnşallah bu gece bitirebiliriz. İşte gevezelik etmesem çok arada dır dır dır çok konuşuyorum. Kendimi de çok beğenmiyorum hiç. Ama lüzumlu konuşmaya çalışıyorum ama işte mevzu dağılıyor. Onun için rivata geçeceğim. Estaizu billahi ve nehşurul muttakine ile rahmani vefta ve nesuqul mujrimine ila cehenneme virde. Bu ad kelimeler çok önemli mana ifade ediyor. Mahşer gününde kıyamet günü takva sahibi kulları, işte emirleri tutmuş, yasaklardan kaçmış, haramlardan sakınmış kimseleri rahmana haşredeceğiz. Rahman Allah Teala'mızın ismi şerifidir. Haşretmek, toplamak demek. Mahşer, toplanma alanı. Bütün öncekiler, sonrakiler orada cem olacaklar. Kul inne leveline ele le mecmûûne mi qâtiyev <gülüyor> min ma'lûm. Vakıa suresinde buyuruyor. Habibim söyle ki, öncekiler de, sonrakiler de, Adem Aleyhisselam'dan işte son insana kadar. hepsi belli bir vakitte, belli bir mekanda toplanmıştırlar. Yani toplanacaklar ama siz toplanmış bilin. O kadar kesin buyuruyor. İşte biz takva sahiplerini Rahman'a, yani Allah'ımızın mekandan münezzehtir. Onun huzuruna. Huzuru ne demektir? Yani işte kullarını hesaba çekeceği, işte onlara efendim nida edeceği, hitap edeceği, işte Cennetlik mi cehennemlik olduklarını beyan edeceği yer demektir. Kullar mekandadır, Mevla mekansızdır. Mevla'nın nidalarının geleceği yere, tecellilerinin geleceği yere. Yoksa Mevla, Mevla bir dedi ki ona götür, götürsünler. Haşa. Rahman'a edeceğiz Yani onun emir buyurduğu yere. Veften binekli cemaatler halinde. Çünkü cennete gidenler Mevla yormuyor, yürütmüyor, sürütmüyor, sürtündürmüyor yüzünün üstüne, tökezletmiyor. Onlar binekli cemaatler olarak mahşere çıkacaklar. Tabi işin bu tarafı. Kötü tarafı da وَنَسُوقُ الْمُجِرِم۪ينَ Mücrimleri de, yani mücrim suçlu demek. Suçlu en büyük suç şirk. Allah'a ortak koşmak. En büyük zulüm şirk. Onları da sevk edeceğiz ilah cehenneme. Onları Mevla'nın huzuruna, kabul huzuruna sevk etmeyeceğiz. Çünkü Mevla onlara nazar etmiyor, tecelli etmiyor, nida etmiyor, günahlarından temizlemiyor. Ne buyuruyor? s s ve yanzur ile kıyameti ve la Allah onlara rahmetiyle nazar etmez. allah Teala ve la yükellimum kıyameti. Başka ayette de var. Kıyamet gününde onlarla konuşmaz. La yüzekkim onları günahlarından arındırmaz. Ve lehum hadâbun onlara çok can yakıcı azap vardır. Bunlar kafirler. Tabi artık kafir sınıfında beteri de var münafıklar. Ve günahkarlar da bazı günahkarlar maalesef Müslüman olsalar da yani ağır günahlarla yüklenmiş vaziyette tevbesiz ölmüşler falan. Bunların da durumu tabi cehenneme gitmektir. Onları da cehenneme sevk edeceğiz. Birden. Susuz develerin yani develer çok susuz kalıyor. Ondan sonra çatlayacak hale geliyor. Yani ondan sonra su gördüğü zaman e, öyle bir e, suya hücum ediyorlar ki tahammül edilecek bir şey değil. Yani dayana, bakmaya dayanamazsın. O vaziyette koşturuyorlar yani. Bunlar da cehenneme koşturacak yani. Halbuki ateş yakacak. Fakat mahşerde o kadar daralacaklar ki 50 bin sene güven tavanı, güneş tavana gelmiş ter göllerinde batmışlar. 50 bin seneden sonra öyle bir şey oluyorlar ki değişiklik hissediyorlar ki yani hiç olsa yolumuz açıldı, önümüz açıldı. Ulan önün nereye gidiyor? Cehenneme gidiyorsun da. Ama işte ne kadar zorlanacaklar ki ya Rabbi bizi rahata kavuştur Velev ki ateşle olsun Yani şuradan Oynat bizi bir yer aç bize bir Yürüt bizi de Velev ki ateşle olsun rahatlayalım Yani Allah adama cehennemi cehennemiyle aratır O kadar Beterin beteri meselesi Ne lüzum var Niye teravih kılmıyorsun Niye sabah namazı kılmıyorsun Niye bu namazlarda ayakta dursan Biraz uzun kıraatler tilavetlerde Bulunsan veya imamların arkasına kılsan, yani ahirette marşerde, marşer namaz, iki rekat namaz kılacak kadar kolay geçse sana daha iyi değil miydi? Ne soktun başını bu belaya ya? Be insan, ey insan, bir anda fut, gittin yani bir anda ölüyorsun, sen neyine güvenip de daha ne bekliyorsun namaza başlamak için, oruca başlamak için, Kur'an okumaya başlamak için? Vaz dinlemeye başlamak için. Yani ne bekliyorsun? Sana ne verildi? Birkaç sene daha yaşayacağın garanti verildi? Sen neyine güveniyorsun ya? Önün ateş gireriz ateşe ne yapalım? Yani nasıl girersin? Nasıl dayanırsın? Bunu nasıl düşünürsün ya? Şimdi burada bu ayet-i tefsirinde tabi hadis-i şeriflerden toplanan derlenmiş bir rivayet geliyor. Eee Fakı bu leytis Semerkandi, Kattesallahu Sürat Hazretleri. O da tabii kendinden evvelki ulemadan, yani 1200 senelik işler. Tabii rivayetin çıkış kaynakları daha eski. Çünkü onlar hep hadis-i şeriflerden almışlar. Onlar ondan hep senetli. o elül cenneti, cennet ehli mahşere çıkarılacak. İnşallah cennet ehliyden oluruz da, Mevlamızın rızası üzere yaşarız, ölürüz de, ne kadar günahımız olsa da tevbe edip dönüş yapıp Mevla'nın affına ereriz de cennet elden oluruz inşallah. Ümidimiz var tabii ki. Ümidimiz yok değil. Hele yani bu kadar gavur varken ümidimiz daha da artıyor. Bu kadar piyasada zındığı görünce yani herhalde affoluruz diye de ümitleniyoruz ya. Yani. Adam dümdüz ya. Yani. Ayet, hadis her şeyi inkar ediyor. İlahiyat hocaları bütün ayet hadisleri inkar eden var ya. Kur'anı değiştirmek lazım diyen var. Bu İslamoğlu gibi Amentün altı esasını değiştiren var. Kader'e inanmak lazım değil Mustafa İslamoğlu. Ne büyük bir tehdit altında millet, imanı ya. Amentüye adam dokunuyor artık ya. Kimse de bir şey demiyor ya. Eskiden olsa böyle adam konuştururlar mıydı? Vazlık vesikasını iptal ediyorlar, konuşmasını iptal ediyorlar. Şimdi nerede işi sahiplenen yok? Cennete eli cennete çıkar, haş olur. Yani mahşere evveler çıkarıldı, toplan, toplan, toplan. Öncekiler, sonrakiler biriktiriliyor. Feydente ülha babil cennet. Cennetin kapısına varırlar. Bu cennetin kapısına. Gökler yerlerden daha büyük. Bir kapısı var. Gökler yerlerden daha. Büyük. İdam bir şey Bir ağacın karşısına bir ağa çıkar. Yenbuu mintahde ayna. Ağacın altından iki göze fışkırıyor. Yani pınar. Feşrabune münihdele ayneyn. İki gözenin birinden içerler. Kana kana içer. 50 bin senelik mahşeri atlatmışlar ya. Fe kafi butunim kaderun illa korace minel cevf. Karınlarında, midelerinde, pislikten, necasetten efendim işte insanın bağırsaklarında necaset toplanıyor biliyorsunuz. Hepimizin var. Ondan bir eser kalmaz, hepsi karnından çıkar. Yani, içi tertemiz olur. Çünkü cennete girecek ya, pislikle giremez. Onun için bağırsaklarını falan her şeyin temizliği olan. Sonra ikinci gözeye girerler. O ağacın altından bir pınar daha çıkıyor. Orada gusülle alırlar. Bir girerler, yıkanırlar, çıkarlar. Fele kabiyet cahidim şey ve Cesetlerinde yani vücutlarında ne kir kalır ne pas kalır ne iz kalır. Hepsi gider. Yani tertemiz olurlar. Hayat ırmağıdır bu. Hayat ırmağından içiyorlar. Buhari hadisinde de geçer. Fe'l haya hayati. Bir rivat haya bir rivat hayat. Canlılık ırmağı. Oraya atılırlar. Tabii cehennemden çıkan ırlanlar da oraya atırırlar. Esas onlar hakkındadır. Fakat hayat ırmağına e, atılınca taze hayat bulurlar ve gence, genç gençleşirler. Kaç yaşına ölmüş? 100 yaşına. 1000 yaşında ölen var, 1250 yaşayan var. Eski ümmetlerde. Onların hepsi oğlular. Efendim genç delikanlı. Cennete girecek olanlar. Taptaze hayata kavuşurlar. Ne yaşlılıktan eser kalır, ne yıpranmışlıktan tabii ki adamın damarları aşımış. Yani zaten diriltilince öldüğü hal üzere diriltiliyor. Yani 18 yaşında ölen 18 yaşında kalkıyor. O 50 yaşında ölen 50 yaşında. E 150 yaşında öldüğün 100 yaşında kalkıyor. Çünkü son hali üzere kalkar. Fakat cennete girerken cennette yaşlanmak yok. Ölüm yok. İşte hastalık yok. E sen ne hal üzere öldün? Dünya kadar hastalıklarla. E Kaktım maşere geldin. E cennete girerken kapıda sana kusurl aldırırlar. O ırmakta yıkanıp çıkanlar feyhm bütün, ekimayen bütün, fi bir şey. Dere yatağında e, şeyler güzel bir şey filizlenir. Taneler, dere yatağı sulak yer ya. Dere yatağında yani derenin kenarında yetişen böyle taze filiz gibi yemyeşil, taze filiz gibi biterler. Yani yeniden nebat gibi mahsul gibi biterler. O ırmakta ikândan sonra Fezali <gülüyor> ke i̇şte kavlutan. İnşallahın hatinde selamun <gülüyor> aleyküm. Tıp tım fedhul Selam olsun size. Bütün kurtuluşlardan belalardan musibetlerden kurtuluş yatsın üzerinize. Siz tıp tım tertemiz oldunuz. Yani burada bir manası dünyada kelime tayibe. Yani kelime şahadetin bir adı da kelime tayibedir. Tertemiz kelime. Kelimeten layyibeten keşe cerratin layyibetin. Ayet-i kerimede de geçer. Kelime-i tevhide misal veriyor ayet-i İbrahim suresinde. O kelime-i tayyibeyi okuyarak tertemiz kelimeyle dünyada iman ettiniz tertemiz oldunuz. Salih amellerle tertemiz oldunuz. Ramazan'ın orucuyla, ile, işte efendim kadir gecesiyle falan hep af oluyorsunuz. Devamlı af geliyor. Mağfurat. Beş vakit namaz aralarını sildiriyor. Abdest abdest arasını sildiriyor. Hac, hac arasını sildiriyor, umre umre arasını sildiriyor. Geçmiş hep günahları affoluyor ya. Hadisler sahihte geçer. İşte onun için tıp tüm tertemiz oldunuz. Bir de manası ne var? Bu ırmaktan yıkandınız, çıktınız, tertemiz oldunuz. Şimdi içinizde de pislik kalmadı. Dışınızda da yaşlılık ve yorgunluk ve haraplık eseri kalmadı. Fethuluha, şimdi buyurun girin cennete. Halidin, ebedi kalmak üzere girin. Yani hiç çıkmayacaksınız, demek ki ölmeyeceksiniz, demek ki yaşlanmayacaksınız. Tüm mevut evine gireceğim beni Sonra bunlara seçkin develer getirilir. Devama senin dünyadaki öyle işleyen pisleyen deve değil. Cennette öyle pisli işleri yok, pislik yok cennette. Cennette deve var mı var? Cennete giderken deveyle gidenler var. Ama develer nasıl develer? Min yakut ne haber? Kırmızı yakuttan. Allah Allah. Şimdi robot yapıyorlar ya mekanikten, demirden, memirden. Bu develer aynı canlı deve. Allah ona can veriyor. Yani, tamamen kırmızı yakut. Riclamize, ayakları altından. Çünkü, çünkü dünyada öyle bir devesi olsa adam kral olur. Ayakları altından mükelleleltin biddür vel yakut bütün altının üstü ayakları inci ve yakutla bezenmiş görüyor musun? adamın sarayları olsa dünyanın kralı olsa böyle bir devesi yok dünyada yaptırsa heykelini yaptırabilir can veremez Mevla canlısını yapıyor ezimmetü aminellü'lü yularları var ya çekme yular yularları inciden Şu dünya ne kadar fukara yeridir. Ahiret ne kadar mülk, meliklerin yeridir. Bir devenin yularını dünyaya getirseler yularını şimdi borsalar çöker. Kim, kim alacak onu ya? Ebedif. Bir de ahiret incisinden. Fe yükse kullu racümün hülleten. Bunu zene delegisin diye yeni elbise yeni yıkandınız. Kusül aldınız. Çenete gireceksiniz. Hey kurban olduğum Allah'ım. Ne güzel bir gün olur ya. Ne saadetli oluruz ne bahtiyar oluruz ya. Ebediyen bir de rezil olmayız, rusva olmayız ya. Şimdi hep önümüzde tehlike var. Ne olacağımız belli değil. Düştük, kalktık böyle. Bir acayip perişanaldik. Bir de imanlı ölecek miyiz o bile belli değil. Her işimiz tehlike altında bizim şu an. Kim gülebilir ya? Yani kim rahat edebilir dünyada? Her dakika tetiktesin. Ne bela gelecek diye bekliyorsun ya. O günü bir görseydik değil mi? İşte i̇manla yaşayıp bölecek o günü görürüz. İnşallah. Bu Ramazan-ı Şerif bu müjdeleri kazanmak için ne büyük ticaret mevsimidir. Onun zikirleri, onun duaları, onun namazlar, onun nafileleri. Dergide yazıyoruz bak. Her gecenin nafilesi var. Teravih hayrı. Bugün 6. gecenin işte vakit yoksa okuyamadım. Okuyamıyorum her gece. Bakarsın orada insan namaza doymaz ya. Hele kazası olanlar, kaza namazı olan zaruret miktarı uyuyacak, zaruret ölmeyecek kadar yiyecek falan. Geri kalan hep zaruret, hep vaktini kazaya harcayacak. Borçlusun ya. Dünyada böyle borçlu olsan ödeyene kadar can çıkar ya, ne kadar uğraşırsın. Mevla borçlusun. Herkese, her bir adama iki hulle giydirilir. Hulle cennet kaftanlarıdır. Levn el hulle mina eşrekat dünyaya dunya Şimdi dünyada öyle bir elbise var mı? Kaftan var mı? Kaba yani cüppe var mı? Yok. Eğer diyor şu anda cennete girecek adama giydirilen hüllenin elbisenin bir tanesi gökten sarkıtılsa, sarkıtılsa böyle melekler böyle çengelle sarkıtsalar, yedi kat gök yani neresi? Cennet yedi kat gökten üstünde. Oradan sarkıtırlar. Güneşe hücum yok. Güneşin ışığı sönük kalır. Bütün dünya onun nuruyla aydınlanır. Nasıl bir elbiseler? Nasıl bir nur? Cık cık cık cık. Görmemişiz ya işte derler ya görmemiş. Görmemişin çocuğu olmuş işte. Çekmiş ilahiriye gitmiş yani. Turun bu. Şimdi cenneti görmeyen adam bir elbise yaptırıyor. Aa hava atıyor falan. Kumaşım çok güzel. Parlıyor malum. Ne parlıyor? Zifiri karanlık işte. Cennet üllesi mi de? Ne parlayacak? Bazı böyle... Çavcavlı bir şeyler var. kumaşlara acayip parlayan mal insanlara İnsanlara şey oluyor. Hava atmak için yapıyorlar. E sen görmemişsin de onun için böyle yapıyorsun. Cennetteki hulleyi görmemişsin. Ve ma kulli vahidetimin muhafazatüm minel melâketi yedüllûne ve helâ müsâkini Her biri cennete şimdi şey giriyor. Girdikten sonra tabii kapıda ne olaylar oluyor, o girişler hakkında ne rivayetler var, kim önce giriyor, kim sonra yakalıyor. Çok çok olusu hususta hadisler falan çok. Şimdi onların yerinde dersinde değiliz. Her birinin yanında melekler var, koruyucu melekler var. Melekler onları yuvalarına delalet ediyorlar. Diyorlar ki işte köşkünüz şurada efendim, sarayınız burada efendim. 60 dünya kadar size özel yer hazırlanmış Şöyle buyurun sağdan gelin. Teşrifat var. Zaten onlar fil cenneti, cennette dünyadaki evlerini bildiklerinden, köylerini bulduklarından daha kolay bulacaklar diyor. Çünkü neden? Mevla onlara ilham ediyor, tanıdıyor. Adam hemen geliyor, burası benim diye oturuyor konuyu. Kur'an'dan delil var mı? Var. Ve وَيُدْخِلُمُ cennete عَرَّفَهَا لَهُمْ Onları cennete Allah girdirdiği vakitte cenneti onlara tamamen tanıttı diyor. Nasıl tanıttı? İşte bunun tefsirinde geçen hadis-i şerifte buyrulmuştur ki adam cennete girdiği vakit köşkünü, sarayını, hizmetçisini dünyadakini tanıdığından daha tanıyor. Kolay geliyor, buluyor. Bu benim diyor. Feydade gale'l cennet. Cennete girdi. Rufi hale'l kasrum min fiddah. Tamamı gümüşten bir kasır. Köşk ığlamur kasrnamu benzer küçük su kasrnamu benzer. Binlerce odaları var. Tümü gümüş. Dünyada şu kadar bir gümüş şamdanlık bilmem ne şu kadar. İşte işçilik var üzerinde veya eski yolu veya tura var mı? 7 milyar 8 milyar. Şu kadar. Antikada olursa tabii turalı da olursa falan çok artıyor. Bazı kere 100.000 bin, bine gidiyor açık artırmalarda. İbrikler, mibrikler. Şimdi piyasalar bozuk herhalde. Müsaadecilerin de pek işleri iyi gitmiyormuş. Haber aldığıma göre. Ekonomi berbat diyorlar. Olur tabi berbat. Senin amellerin düzgün mü? Namazın doğru mu? Orucun düzgün mü? Amellerin bozuk, ekonomi berbat. O da berbat. Sen adam ol, Allah açar. Bereket verecek sana. Şimdi tamamı gümüşten dünyayı kaplar bir köşk ha. Yani bir İstanbul kadar köşk Bütün İstanbul köşk oldu 60 dünya kadar yer daha bir köşk ne kadar oldu Şurufu münezzeb Şerefeleri Şerefe demek o kuleler vardır üstünde böyle Bazı eski Osmanlı binalarında da vardır böyle Toplamasarında falan Böyle ne diyorsunuz ona Seyirlik seyir tarası Balkon gibi böyle Üstünde de kurşundan böyle Kuppeler olur çıkıntılar Şerefe deniyor işte minarenin Şeylerine Ezan okunan yerlerine. Şerefeleri altından. Feydenti aile köşküne gelir. Allah Allah. Dünya bir yakıldı yıkıldı. Dünya kalmadı. Evin yok. Köy kalmadı. Bir şey kalmadı. Dünyaya geri dönmek yok. Geri dönsen ne köy var ne kent var. Dünya yok. Senin yeri yeni yerin burası. Ne güzel yerin var. Orada ölmek yok. Orada hastalanmak yok. Orada keder yok. Orada üzüntü yok. Orada kötü söz duymak yok. Ne bahtiyar adamsın. Tabii ki varınca köşküne istekbalet ve saifu Birçok hizmetçi onu karşılar. Kellu'l ilmenfur. Ortaya saçılmış inci taneleri ha böyle efendim gerdanlığın ipi kopsa veya tesbih şeyi kopsa mesela inci tesbih nasıl olur böyle? Birden saçılıyor bütün her yer. beyaz inciler böyle o tarafa tarafa. tarafa. Tesbih nasıl kopuyor? Öyle saçılmışlar her tarafa hizmete bekliyor. Kur'an-ı Kerim Beyan ediyor ki emthali lü'lü'il meknun. Saklı sedefinde saklanmış inci daneleri gibi onların hizmetçileri olacaklar. Ve hurun in, iri gözlü huriler. Onları beyan ediyor. Yatufu alem vildanun muhalledun. Ebedi hiç yaşlanmaz, hasta olmaz. Küpeli hizmetçiler. Genç çocuklar, önlerinde, yanlarında tavaf ediyorlar. bari bâri'kâveke esim min Küpler, ibrikler, efendim, cennet pınarlarından, gözelerinden, şaraplarından, balırmağından, südürmağından doldurmuşlar. La sâddeûn ânâ u Cennetin şarabı başlarını ağrıtmaz. Akıllarını başlarından almaz. Vefâkiyetim min mâ Canların istediği, seçtikleri her türlü meyve. Ama nasıl meyve? Şimdiki meyveler acayip. Lezzeti de kaçtı. Hormonları da bozuldu. Bilmiyorum, ne eski karpuz var, ne eski kavun var. Oturuyor midenin içine gitmiyor yani. Berbat bir şey olmuşlar. Dünyanın tadı tuzu kaçtı yani. Bizim çocukluğumuzdaki lezzetleri şimdiki yeni nesil daha bulamaz ki. Bütün bozuldu. Canın istediği meyve. Meyve ahirette gör bakalım. Ne kadar meyve çeşidi var bakalım. Canlarını çekti. Kuşetleri Allah Allah. Yani havada görürken bakarken nasıl yenirdi acaba? Tak pişmiş önüne düşüyor. Ç Hi Yolmak yok, yıkamak yok, ısıtmak yok, pişirmek yok, kotarmak yok. Hiçbir yok. <gülüyor> Sadefinde saklı inci emsali, ili gözlü huriler, hizmetçiler cezaen bima kanu ya'melun. Dünyada yaptıkları amellere karşılık olarak. Anladın mı? Amel, amel, amel. Namaz yok, teravih yok, oruç yok, zikir yok, dua yok, ibadet yok, cennet yok, hurri yok, kuş yok, iş yok, güç yok, köşk yok, saray yok, ot yok, ocak yok. Cennette başını yerden çıkarmış bir tane ot bulamazsınız. İnnel cennete kı'anu cennet kupkuru bir arazidir. Ya biz yeşillik duyuyoruz, cennet gibi yer diyoruz. Hayır buyur hadis-i şerifte. İbrahim Aleyhisselam haber gönderdi bize Mevrat gecesinde. Va'burum ümmetine haber ver. İnnel cennete kı'anu cennet kupkuru çorak. Ya nasıl çorak olur? Venne girase cennete ekmek mi istiyorsun, dikmek mi istiyorsun? Şimdi buradan götürüyorsun ağacını, buradan yapıyorsun köşkünü sarayını. Bu sahurlerde, bu teheccüd namazlarıyla, zikirlerle, istiğfarlarla. Cennetin ağaçlarını söyleyeyim mi sana? Git ümmetine bildir dedi. Sübhanellahi velhamdülillahi. Ve la ilahe illallah, ve Allah'a ekber. tesbih, tevhid, tekbir. Bundan çok Allah'ın sevdiği kelam yok. Bu zikirlerle, o dualarım kitabı dolmuş bunlarla yani. İşte bu zikirlerle cennet kazanılıyor. Rabbim cümlemde şu seherlerde bir şey istihel sahilin. Var mı isteyen vereyim buyurduğu şu saatte. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve al seyyidi Şu seher vaktinde Ya Rabbi istiğfar edenler hürmetine Ya Rabbi velilerin dostlarının hürmetine Ya Rabbi bir şey isteyen var mı hemen vereyim buyurduğu nida'nın hürmetine, bereketine cennetinle cemalinle, rızay şerifinle, likay şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle ya Rabbi. Allah. Amin. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala aleyhü salli ala Birkaç dakika sonra inşallah devam edeceğiz. Bismillahülhamdülillah Salatu vesselamu Ula seyyidina rasulillah ve Ağzımızın suları aktıp Cenneti dinlemekten ya Ne kadar isteğimiz geldi Ne kadar Cennete girsek diye heveslendik ama Allah'ın dostları devamlı Allah'a aşık Bunlar cennette istemezler yani isterler ama Mevla emrettiği için isterler Yoksa Mevla'nın rızasını isterler onlar mevlaya aşık, mevlâ onlara aşık. Halâ tala şevküle <gülüyor> la likâi ve neyle imlâ şedu şevkabırılıyor. Hadisi Kutsi'de. İyi kullarımın, dostlarımın bana olan istiyakı ve arzusu çok uzun zamandır hastete döndü. Ama onlar bana aşık olduğundan kavuşma isteklerinden ben onlara kavuşmaya daha ziyade gitmişti Allah buyuruyor. Cellece. Celle. Ne olurdu? El mevtü tühvetül mümin. Ölüm geldiği vakit bize hediye ikramiye gelmiş olaydı. Ölüm müminin bahşişidir sırrına mazhar olaydık. El mevtü cisrun yusilül habibe ilel habib. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Sırrına mazhar olaydık. Ölümden korkmayaydık. Öleceğiz diye üzülmeyeydik. Rabbimize kavuşacağız diye sevineydik. İyi kullardan, ebrardan, müttekilerden, salihlerden olabileydik. Ney olurdu değil mi arkadaşlar? Ama hangimiz ebrardan olduğumuzu iddia edebiliriz. Ma'indallah عِنْدَ اللّٰهِ <لِلْأَبْرَى> Dünyada mal, mülk hepsi yalan dolan. Allah katında ne mükafatlar var ebrar için, iyi kullar için. Onlar daha hayırlıdır. Dünyanın her şeyinden kat kat, kıyas edilemeyecek kadar daha hayırlıdır ebrar. Çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel ebrar iyi İyi kullar nimetlerle dolu cennetler içindedir. Ve innel fuccar aleficehim. Facir fasık. Büyük günahları alenen işleyen utanmadan. Ve ısrar eden ve tevbe etmeyenler. İçki, kumar, faiz, zina vesaire. Oruç tutmaz, namaz kılmaz. Namaz kılmayandan daha büyük fasık, facir aramayın. Namaz lazım değil diyorsa zaten kafir olur. Ama namazın farzına inanıyorum farziyetine ama kılmıyorum diyen adam da facir olur. Fasıkların hepsekul fasiki. Fasıklar ne bozuğudur. Namazdan büyük vazife yok ki. Yasir Ceza günü de cehenneme girecekler. Ve ma maniha Hiç oradan çıkamayacaklar. Yani kafir olsa hiç çıkamaz. Günahkar Müslüman olsa cezasını çeker çıkar ama bin sene yan, yanmak. Niye gözü alıyorsun bunu ya? Yanarım çıkarım. Niye gözü alıyorsun bunu? Dünyada bir dakikasına, bir saniyesine kibriti bile eline tutamıyorsun. Mübarek adam ya. Bırak şu haramlar günahları çok mu zor geliyor sana ya? Hidayet iste Allah'tan ya. Tevfik iste. Kurtar bu Müslümanları ya Rabbi bu haramlardan, günahlardan. Şu seherde yapılan kabul müstecab dualar hürmetine ya Rabbi veli. Yani Lakin, nefiyâ, min Rablerinden illa sakınanlar, haramlardan uzak duranlar. Cennetler, ırmaklar, ebedi cennetler. Diz boyu nimetler. Onlar dünyadaki nimetlerden bin kat hayırlı onlar için Allahın celleceler, özel hazırladığı nimetler. İşte cennete geldiği zaman. Yarınki derste de inşallah cehennem tarafına geçeriz. Çünkü vakit şimdi ancak cennetle ilgili rivayetin yarısını inşallah bitirebiliriz. Yarınki sohbette de inşallah cehenneme sevk edilen suçlular, mücrimlerin vahiy maakıbeti. Eyvah eyvah eyvah. Ama şimdi tabi tabii iştahlandık ya cennete be. Ne güzel olur değil mi? Bir girebilsek. Daha korku kalmıyor biliyor musun? Daha üzülme yok. Bu dünyada iki sevindik, yirmi üzüldük ya. Biraz mutlu olalım dedik, sürekli belalarla karşılaştık ya. Yani endişesiz, telaşesiz, dertsiz, kedersiz, hastalıksız, ağrısız, sancısız, sızılsız, huzur üzere bir cennet hayatı gibi bir misal verecek, düşünecek olursak, kaç dakika bir dünyada hayat gördük ya. Geldim 50, 52, 53 yaşına ben ya. Şaibesiz, karışıksız, safi yani, halis bir lezzet görmedim ya. Hepsinin içinde bela çıktı. O zaman bizi cennet baklar. Cennet tam bize göre. Rahmetli Asbocu öyle der. Cennet tam bize göre. Ama biz cennete göre miyiz? İnnel cinan, yaştak neyle arbaat nefer. Cennetler dört kısım insana aşıktır ve müştaktır. Ne zaman ölecekler de bana gelecekler diye cennet hasret çekiyor ve bekliyor. Ve Allah müracaat ediyor. Ya Rabbi bu kulu ne mübarekmiş ya. Bu bana ne zaman gelecek? Kimdir onlar? saim Ramazan. Birinci mesele Ramazan orucu tutanlar. Bak tutmayanlar cennet istemiyor onlar. Ve Kur'an. Kur'an okuyanlar. Gazete okuyanlar, internetteki haberleri okuyanlar deseydi herkes girmişti. Kur'an okuyan deyince... Çoğu çıktı, azı kaldı. Ve hafızı lisan, dillerini yalan, dolandı del dedikodu, gıybet, iftira, buhtandan koruyanlar. Ve mut'imil ciran, konu komşularını yedirip doyuranlar. Fakir, muhtaç mahallesinde, köyünde, akrabasında. Yiyenler deseydi hepimiz girmiştik. Yedirenler buyuruyor. Cennet dört kısım insana aşıktır. Böyle bekliyor. Cennetin ne adamları var, ne zaman gelecekler diye hasret çekiyor Başta Ramazan orucu tutanlar. Ne mutlu size bahtiyar insanlarsınız. Şimdi sahurda seherde işte sofraları kuruyorsunuz. Nevale'yi düzüyorsunuz. Yiyeceksiniz inşallah. Ne büyük bereketler akacak üzerinize. Allah ve melekleri sahurda yemek yiyenlerin üzerine salat ve rahmet ve berekat ve fiyuzat akıtıyorlar. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahü melâkettehu yusallûne alel mütesahhirîn. Sahur yiyenlere. Mutlaka hurmanızı eksik etmeyin. Ni'me sahurul marr etmeru. Bir müminin, bir kişinin hurma ne güzel sahurluğudur. Seherliğidir. Mutlaka. Birkaç hurma yememiş sahur yapmayın. Sünnettir ve akşam iftara kadar vücudunuzda kalacak kuvvettir. Hepsinin kalorisi çıksa hurma akşama kadar sizlendir. Onun için şu sahur nimetleri, şu bereketler Cennete aşık oluyor size ya. Oruca niyet ediyor adam yine sahura kalktılar. Sofrayı kurdular. Oruç tutacaklar. Ya Rabbi bunlar bana ne zaman gelecekler diyor. Yani bunun tersi de var. Tersi, oruç tutmayanlar. Kur'an okumayanlar. Dillerini gıybet dedikodu yalan iftiradan korumayanlar. Komşularını fakirleri yedirip doyurmayanlar. Bunlara da cehennem aşıktır. Ya Rabbi bunlar ne zaman geberecek de bana gelecek. Şunları bir çiğneyim diyor şunları bir yiyeyim diyor niye cehennemin beklediği adamlardan olan yolunu gözlediği adamlardan olan niye cennetin müşterilerinden olmayalım taliplerinden olmayalım şu kadar namaz oruç had gel şu kadar kolay ibadet ve zikirler ve dualarla cennet kazanılıyor müşterisi ne kadar az ya cehennem efendim benim bir lafım var ya cennet ucuz cehennem pahalı Millet para verip pahalı cehenneme al giriyor. İçki pahalı, kumar pahalı, zina paralı, faiz paralı. Hepsi paralı işler, akçeli işler. Hepsinde adam onları veriyor, cehennem ateşini satın alıyor. Cennet, namaz, oruç, ibadetler, zikirler, teravihler, sahurlar falan, seherlerde istiğfarlar bedava. Bedava cennete girmez, parayla cehenneme girer. Enayilik ya bu. Bu nefis şeytan adama nasıl? Karını, zararını şaşırttırıyor ya zararıker diye seçtiriyor, satın aldırıyor ya. Onun için cehennem tarafının adam namzetlerinden, adaylarından, adamlarından olmayalım. Biz cennetin eshabından, arkadaşlarından, onunla birlikte kalanlardan, ebedi yaşayanlardan olalım inşallah. Evet, cennete geldi girdi, içinde köşküne geldi, hizmetçiler onu karşıladı. İnci daneleri gibi ortaya saçıldılar. İnnet ne ahlil cennet menzileten. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor. Cennette cennet elinde menzilesi en aşağı olan yani mertebesi en düşük olan men yunâdî gâdimem min huddâmi fe yücibû elfun bi bâbi lebbehe Cennette bundan aşağı adam yok. Mertebesi en düşük adamın ne kadar hizmetçisi varmış? Hizmetçilerinden birine çağırdığı zaman bir iş söylediği zaman Kapısına bin tane hizmetçi akın ederek... ...buyurun, buyurun, ne istiyorsunuz efendim, buyurun efendim. Bin hizmetçi, en aşağı bir tane hizmetçiye sesleniyor... ...bin tane geliyor, buyur, buyur. Dünyada hangi kral var, birine seslense bini gelen ya. Onun için diyorum, dünya fukaralı, fakirlerin yeridir. Cennet padişahların yeridir. Dünyada nice fakir olanlar var. Ahiretin padişahları olacak. Dünyada, dünyada nice padişahlar var, krallar var, saraylarda yaşayanlar var. Ahirette fakir ve sefil ve rezil o kalacak. İtibarsız kalacak, helak olacaktır. Burası ahiret ya. İşler tersine değişecek. Hafibatür <gülüyor> rafi'ah. Haksız yere yükselenleri alçak edecek. Haksız yere alçakta kalanları dünyada itibar görmeyenleri, gariban dervişleri, müslümanları yüksek edecek. Onlar saraylarda taçlar takınacak, tahtlara kurulacak. Bunlar cehennemin dibini boylayacak, cehennem vadilerinde sürünüp duracak, dolaşacak. Dolap beygiri gibi cehennemde. Bağırsaklarını dışarı çıkarmış, peşinden çekecek, sürükleyecek. Bu rezilliği çekmenin, bu rezilliği seçmenin ne anlamı var? Akıllı kişisin, karını zararını bilen kişisin. Bu geç, geçen gece sohbette iftardan evvel söylediğim gibi. Madem öyle kendi elindesin, sarı çizmeli Mehmet Ağa'sın, Hürriyet var, istiklal var. Niye ölüyorsun? Niye hasta oluyorsun? İstiyor musun bunları? İstemiyorsun. Niye istemediğin şeylerle karşılaşıyorsun? Niye ölüme, hastalığa maruz kalıyorsun? Afet ve musibetlere hedef oluyorsun. Anlasana sen senin elinde değilsin. Seni yöneten var. Ona teslim olsana be kardeşim ya. Niye direniyorsun? Kime karşı direniyorsun? Rabbine nasıl direniyorsun? Hacıbdümün daifin keyfeye ası bir zayıfa zavallıya şaşarım ki kendisinden güçlü olana nasıl karşı gelir. Kesin dayağı yiyecek ya. Kesin. Yine kalkıyor dikleniyor ya. Allah Allah. Ne ne ay manyaka adamsın. Onun oluruna gitsene, işi oluruna götsene, itaat etsene ya, o konuyu kapatsana. Pelanı bulmadan evvel. Evet. Köşküne varacak ve ma'mul huluyül hülel takılar, her türlü süsler, vaniyetül fildat ve kavabuz debi. Gümüşten kaplar, altından küpler. Aman ya Rabbi bir küp dünyaya gelince borsalar çöker. Ebedi çünkü dünyada bir tane saksı, ibrik, leğen ebedi kalacak yok. Hepsi fanidir. Onun için değeri düşük. Sonsuz olan parayla alınır. Vel melâketi yüsellimûne aleyhi fe ruddû aleyhim sümme Melekler hep selam veriyorlar. A'at-ı Kerime'de buyuruyor. <gülüyor> Es-saadüle vel melâketi min kulli bab. Selamünaleyküm bima sabertum Bütün kapılardan melekler giriyorlar köşkünden. Selam olsun size. Kurtuldunuz ebediyen. Artık hüzün yok, keder yok, yaşlanmak yok, ölüm yok, ayrılmak yok. Dünyada ne kadar sevdiğin bir şeyle karşılaşsan, bir anda ölümü düşünsen, bütün keyfin kaçar. Efendi Hazretleri çok okurdu bu beyt tek bunu sahibi yani en sevinçli anında hanımından çocuğundan işte annem babam vesaire işte diyelim ki dünyada en mutlu anın hangi andır deseler o anı düşün o sevinç içerisinde bir adam ya ben buradan ayrılacağım bu sevincimde kursağımda kalacak bu yurttan da göçeceğim Buralar terk edeceğim bu sevdiğim ahbabımdan e, Ayrılacağım diye düşündüğü anda o en sevinçli zamanı ona zindan olur. Bütün morali bozul, bütün keyfi kaçar. Ölüm öyle bir şey ya. Bütün lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Bütün keyfe limonu sıkıyor yani. Çünkü ayrılmayı düşünmek zordur arkadaşlar. İnsanlar düşünmek bile istemiyorum. Niye düşünmek bile istemiyorsun kardeşim? Düşünmek bile iste ki ve düşün ki ahirete yatırım yapasın. Ayrılacağın yerden ibadetler, salih ameller, sadakeler, hayrat, hasenat ne yaparsın? Aktarasın, ahiret hesabına geçiresin. Madem buradan ayrılacağım, nereye gideceğim? Şuraya gideceksin. O zaman gideceğin yere malzeme lazım mı? Orada da yatak lazım, orada da eş lazım, orada da dost lazım, orada da döşek lazım, orada da efendiler, hep e, Cennetin ağacı, döşeği, köşkü, sarayı, yatağı, yorganı, eşi, hizmetçisi her şeyi buradan gidiyor salih amellerle cezaen bir kanu yaamelun dinlemedin mi deminki ki bölümde söyledim yaptıkları amellere karşılık olarak o izave kadede fe <gülüyor> la ta'lemu nefsum ma ukhfiyelu min kurtayun bir müslüman gözünü aydın edecek gönlünü mesrur edecek yüzünü hak edecek Gizliden gizliden, ona haber verilmeden, kendisi için ne köşkler, ne saraylar, ne imkanlar hazırlandığını hiç kimse bilemez. Bilemez, bildirmedim çünkü ben bildirmeden kim bildirebilir? Yine peşine ne geliyor? Ceza en bir makinu yamelun. Dünyada yapma, yapar oldukları salih amellere karşılık olarak. Yani illa amel, illa amel. Amel yapmadan, hayır ve hasenat yapmadan, namaz oruç hacikat yapmadan, Ahirette otun yok, ocağın yok. İşte melekler her kapıdan geliyorlar. Yanına giriyorlar. Selam veriyorlar. Ne diyorlar? Selamun Aleyküm. Kurtuldunuz. Selamet var size. Selamlar olsun üzerinize. Rahmet yurduna girdiniz. Daha üzülmeyeceksiniz. Daha ölmeyeceksiniz. Daha yaşlanmayacaksınız. Dertlenmeyeceksiniz. Evet. Ama ne sebebiyle gel bakalım yine. ma sabertüm. İşte mihek noktası burasıdır. Sabretmeniz sebebiyle. Dünyada sabrettiniz. Şimdi de manzaraları seyrettiniz. Niye sabrettiniz? Bak oruç her gün yani Ramazan'da bir ay. 15 saat oruç. En uzun günler. Sabır ister. Gıybet etmemek sabır ister. Ağzına geliyor geri tepiyorsun. Dedikodu baldan tatlı bir şey. Baldan tatlı. Adam komadan uyansa hemen bir dedikodu olsa... ...keyifle dinlemeye başlıyor. Baldan tatlı. Günah ya haram olduğu için. Gıybet, dedikodu, iftira... ...e bunları konuşmamak... ...sonra dinlememek... ve dinlenenle o konuşulan meclise ya yapmayın... ...etmeyin, vaaz etmek... ...bunlar sabır ister. İçki içmemek sabır, kumar oynamamak sabır... ...zina etmemek sabır ister... ...ağzına gelirsin, eşiğine gelirsin... Senelerce karıya kıza aşık olursun, sonra eline imkan geçer. Nikah olmadığı için, zina olmaması için kaçarsın ondan. Yani tam eşiğine gelip de sabretmek ne demek bu ya? 10 sene, 20 sene aşık olup rüyalarına giren bir kızla karşı karşıya kaldın, baş başa kaldın. O anda Allah aklına geldi, vay ben harama uşkur çözmeyeyim dedi. Veya işte diğer küçük günahları yaptın, büyük günah sıra geldi, orada freni tutturabildin. Çoğunun freni patlar orada. Ama orada freni tutturmak sabır ister. Büyük iş bu. Yani herkesin bir alıştığı günah var. Alıştığı, bırakamadığı bir günah var. Hacının da hocanın da. Devamlı sürekli işlediği bir günah var. Ona tutulmamak sabır ister. Ondan korunmak sabır ister. Namaz beş vakit sabır ister. Bir gün kul, iki gün Birine dedim sen dedim oruç tutuyorsun. Niye namaz kılmıyorsun? Orucu sonu belli vakti belli bir ayda bitiyor dedi. Bu namaz bitmedi gitti diyor. Böyle böyle insanlara karşılaştım. Yani namazdan diyor sonu olmadığı için kılmıyorum. <gülüyor> Kılamıyorum demek için. Ya sabır ister beş vakit. Güneş doğmadan sabahı yetiştir. Güneş batmadan ikindiyi yetiştir. Vakti vaktine beş vaktiye devam et. Kazaya terk etme. tadilerken erken. Hızlı kılma. Yavaş kıl. Kıraat tertil üzere. Patkürt patkürt patkürt. Hızlı kıl, kendin kılarken hızlı kılıyorsun. Ya sabır ister. Ya. Oruç sabır, haç ne kadar sabır ister. Millet bıçakla birbirini kovalıyor minada ya. Kurban yani adam birbirini kesecek. Siniri bozuldu. Sabır ister. Ya ya ya. İslamiyetin tamamı sabırdır. Tamamı şükürdür. Çünkü insanın e, ibadetler nefsi hoşuna gitmez. Onlara devam etmek sabır ister. Sabır ne demektir? Tahammülün nefs, Mekari, Nefsin istemediği şeylere tahammül etip katlanmasıdır. E nefis namaz mı ister? Oruç mu ister yani? Her sene her sene kırkta bir, kırkta bir hesabını doğru yap, zekat ver, zekat ver. Nefse kolay mı gelir bu iş tane diyorsun? Oca hepsi sabır ister. Ne diyorlar melekler? Selam olsun size. Sabrettiğiniz için. Fe ni'me okubed dar, dar dünyanın akıbeti. Yani... Alçak dünyanın, beş para etmez dünyanın sonu ve neticesi ne oldu? Ne güzel oldu. Hakikaten çok güzel oldu. Sonsuz ebedi hayat oldu. Yaşlanmamak, üzülmemek, ölümsüz bir hayat tatmak, dostlardan hiç ayrılmamak, ayrılacağını bile düşünmemek. Alakası yok, ayrılmak diye bir şey yok, bitti. Bu ebedilik ne mefhumdur? Bu sonsuzluk ne manadır? Buna akıl sır erer mi? Ancak... Müminin aklı erer bu sonsuzluğa. iman aklıyla buna bakmak lazım, iman kalbiyle kulağıyla efendim bunu dinleyip de düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Gittik gidiyoruz, bittik bitiyoruz. Ya dün çocuktum, İsmail Adıyaman'ın bahçesinde beş yaşta oynadığımı hatırladım. Bu gece beş yaşında oynuyordum ya, millet teravi kılıyordu. Dört beş yaşlarında çocuklara oynar cami kapılarında. Arasına kılıyormuş gibi arkada Allah falan işte. Oradan çıkıyorduk, bağırıyorduk, çağırıyorduk. Yaşlılar bize bağırıyordular, çağırıyordular. Ara sıra ko kovuyordular bize. Hadi gidin ya, çok bağırıyorsunuz falan. Şimdiki çocuklarda da keşke cami kapılarına gelseler de bağırsalar. Şimdi boldum 50 küsür yaşında. 50 seneye yakın bir hayatım geçmiş. Yani nasıl gitti bir anda ya? Nasıl gitti bir anda? Ben nasıl geri dönebilirim? Nasıl geriyi geri alabilirim? Nasıl günahlarımı keşke yapmasaydım, o kadar hayırlarımı keşke artırsaydım diyebilirim. Ne yanlış işler etmişimdir değil mi? Düşünüyorum, bir hesap yapıyorum. Geriye dönüp bir muhasebe yapıyorum. Zararımı karımdan fazla görüyorum arkadaşlar. Siz de bu muhasebenizi yapın. Hasibu enfusekum qabla an Allah melekleri sizi hesaba çekmeden, Allah'ın hesabına maruz kalmadan nefsinizi hesaba çekin. Ve zinuhu tuzenu. <gülüyor> Allah'ın mizanında, terazisinde tartıya konmadan siz kendinizi tartın ki kaç adam, kaç gramlık adamsınız terazide 100 kilo 200 kilo gelmekle olmuyor. Amellerin tartıya konduğu zaman belki sivrisinek kanadına değmiyor. Yutabi racululeku li la şişmiş, şişmiş, boyu da uzun efendim dünyanın en kahraman adamı diye adam getirilecek mahşerde Allah'ın mizanında teraziye bir konacak. Allah indinde sivrisinek kanadı kadar itibarı ve kıymeti yok. İman yok, salih amel yok. Ne yaradı bu iş? Hesabımızı düzgün yapalım. Kimdiden mizanımızı, kıstasımızı efendim ayarlarımızı doğru yapalım. Kur'an'a göre, sünnete göre ayar yapalım. Fıkha göre, ehli sünnete göre, faz nasihatlere, sohbetlere göre ayar yapalım. Filmlere, dizilere, efendim, internetlere, Google'lara, youtube'lara göre bilmem whatsapp'lara, twitch'lere, WhatsApp sineplere, mineplere göre ayar yapmayalım yani kendimizi Bunlar dar dünyanın süsleri, yıldızları, aldatıcı metaları bunlar. Bunlara kanmayalım arkadaşlar. Önümüzde sonsuz hayat var, ebedi ahiret var. Ve buna gitmek için de ölümden başka bir yol yok ve bir anda da her anda da ölebiliriz. Bu kadar iplik ipten tutuyor yani. Telden tutuyoruz bu dünyayla. Bağlantımız telden. Ahiret sonsuz burada her an koptuk kopacağız. Buraya bel bağlanır mı? Ya? Buraya bu kadar yatırım yapılır mı? Bu kadar vakti saat buraya harcanır mı? Zikirsiz durmayalım. İbadetsiz durmayalım. Orucu ağzınıza bütün o Ramazan Şerif Risalesi'nin faziletli ameller bölüm, zikirler bölüm, dualarım kitabındaki o zikirler, dergideki o zikirler, iftarda yapılacak dualar. Efendim ne tesbihler ne zikirler öğrettim. O cep dualarında gece gündüz okunacaklar. Amel edin arkadaşlar amel edin. Ya amelû fe kullün müyesserû li mâhulü kan. Amel edin çünkü herkes neresi için yaratıldıysa Oranın amelini yapmak ona kolay getirilecek. Ve o o amelleri kolayca işleyecek. Yani cennetlik miyiz bilemeyiz ama nerenin amellerini yapıyoruz bakarız. Eğer namaz, abdest, zikir, Kur'an tilavetleri, teravihler bize kolay geliyorsa, zevk veriyorsa, tat verirsen anla ki cennet için yaratıldın ki cennetin amelleri sana kolayca yaptırılıyor. Ama içki kumar, faaş fuhuş, yalan dolan, sinema, film, tiyatro bilmem ne boş işler Haramlar, günahlar sana lezzet veriyor, tat veriyor. Ama namaz, abdest, ibadet sana zor geliyor. Aman, i̇ki rekat namaz demeyin bana, bir zikir demeyin bana. Canın darlanıyorsa, hayra alamet değil. Sen cehennem için mi yaratıldın? Yani orayı mı ezelde tercih ettiğini Allah bildi de. Sen nerenin malısın acaba? Ki sana cehenneme götürecek ameller kolay getiriliyor. Vah sana vah sana. Hemen dönüş yap. Tevbe kapısı açıkken, hel ta'ibin Allah bu seherde buyur. Var mı tevbeden kabul edin. Helme müstafir. Var mı hafiz diyene ben affedeceğim. Ya şu seher, şu saat, o saattir ya. Al eline bir tesbih, bir abdest ya yahu. Yüz kere istiğfar et. Bir tevbe namazı kılık iki rekat. Peşinden pişman oldum ya. Bir daha yapmayacağım. Estağfirullah el La ilahe illa hu. El-hayyen Üç kere okusan denizlerin köpükleri kadar günahlara o saf olur buyur. Hatten kaçsa en büyük günah işlesi olur buyuruyor. Af işte ya. Ramazan-ı Şerif'te var. Öğlen ikindi arasında bir istiğfar okunuyor. Öğlen namazından sonra ikinden önce oku. Veya ikinden sonra da oku. Unuttuysan. Bütün seyyatını mahvedin. defterinin sol tarafında ne varsa yakın yıkın mahvedin Allah buyuruyor. Ne istiğfarlar öğretti bize. Ramazan-ı Şerif'te dört hasreti şu altın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri olmazsa olmaz ihtiyacınız Allah'tan isteyeceksiniz. Ramazan boyunca bunlar çok yapın. Derginin 89. sayfasının en başında bu. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ve estağfirullahe el-lezi la ilahe El-hayyye el ve etubu ileyh. Allahümme inni es-eluke el-cenne ve e bike minen nâr. Bu dua çok oluyor. En az üç. Her sefer başladınız en az üç. En az üç. Bizim, bizim vaktimiz yetişmiyor. Zikirlerinizi kendi başınıza yapın. Dualarınızı yapın. Böylece bu Ramazan-ı Şerif'ten affolmadan çıkmayacağız inşallah allah Rahman. Allah cümlemizi mağfiretine mazhar eylesin. Magfurin cümlesine ilhak eylesin. Şumbarek seherlerde duası müstecap olan kullanın dualarına dualarımızı ilhak ile müstecap eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif çıkmadan evvel bizi affetmiş olsun. Rahmetine mazhar kılmış olsun. İkramına mazhar buyursun ve fazluk emeğiyle cümlemizin dostlarının Ramazanları gibi Ramazan geçirmesini nasip buyursun. Aminu. Ve Amin. O sallallahu alaihi sallam Muhammedin. Ve alayhi sallam teslimen kuthira. Elhamdülillah Rabbil alamin. Amin.